أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وإلى جامع الأنبياء والمسلمين وإلى جامع الأولياء والحمد لله رب العالمين مقابلة دوامة دير الشرطة يوسف ترسيل الدوامة دير الشرطة الله Peygamber kasalarını anlatırken, bölüm bölüm, paşa parça anlatıyor. Her bir bölümde almamız gereken dersler vardır, evretler vardır, örnekler vardır. Baştan sona anlatılmış tek kısa, Hz. Yusuf'un kasasıdır, Yusuf Suresidir zaten baştan sona anlatılmış, Mekke'de indirilmiş suredir. Onun için örnek olsun diye. İnşallah Rabbimiz bize ne demek istiyor? Beraber anlamaya çalışacağız kısaca. Euzubillahimineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Laam, Ra. Tilki ayatül kitabil nebi. Bunlar Kitabın apaçık ayetleridir. Kitabın açıklayan ayetleridir. Yani Allah ayetlerle size bir peygamber kısasını anlatır. Sizin için örnek olsun diye, ibret olsun, ders olsun diye. اِنَّا اَنزَرْنَهُ قُرْآنًا Onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. لَعْلَكُمْ تَعْقِرُ Akrederseniz diye. Olur ki affedersiniz. Eğer düşünürseniz aklınız buna erer. Neden Arapça olarak indirmiş Kur'an'ı? Elbette ki Resulullah Efendimiz'in dili Arapça olduğu için Arapça inmiştir. Eğer Resulullah Efendimiz başka bir dilde konuşmuş olsaydı onun diliyle inerdi. Onun için her kitap Peygamber'in diliyle inmiş. Hangi dilde konuşuyorsa o dilde inmiştir. Kur'an Arapça olunca mahluk olmuş olur. Söz olmuş olur. Kelimeler döküldü çünkü. Ama mana itibariyle mahluk değildir. Kur'an da elimizdeki bu kitap değil. Bu müthaktır. Kelimelere dökülmüş. Arapça diliyle Allah'ın indirdiği Muzhaptır, içindeki mana ise Kur'andır. Okurması gereken manadır yani. Biz sana kısayı en güzel şekilde anlatıyoruz. Allah sana bu Kur'anı vahyetmekle kısayı anlayasın, kulaktan dolma bir bilgiyle değil de Allah'ın sana gerçek olarak anlattığı gibi anlayasın diyedir. Senin bundan önce bu kısadan Hz. Yusuf'tan haberin yoktu, buyurdu. Hz. Yusuf Yakup Aleyhisselam'ın oğludur. Yakup Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam'ın, İshak Aleyhisselam'da Hz. İbrahim'in oğludur. Yusuf babasına dedi ki, Ben bir rüya görüyorum. Rüyayı bir seferde tekrar tekrar görmüştür. Bir rüya görüyorum. Ayı, güneşi, bir ve on bir yıldızın bana secde ettiğini görüyorum. Buradan önce neyi anlamak gerekiyor? Rüyanın ne kadar önemli bir şey olduğunu anlamak gerekiyor. Allah eğer birine bir şeyi gösteriyorsa... Orada ya müjde vardır, ya uyarı ikad vardır. Çünkü onu gösteren Allah'tır. Babası Yakup, Yusuf'a dedi ki, sen bu rüyayı kardeşlerine anlatma. Olur ki, bunu kıskanırlar, sana bir file, bir tuzak kurarlar. Nihakak ki şeytan, apaçık insanın düşmanıdır. Yani şeytan onları kandırır, onlar şeytana uyar. Sana bir tuzak kurabilirler. Bu yani kardeşlerini anlatma dedi. Bir de kendisi rüyanın da yorumunu yaptı. dedi ki: Rabbin seni seçecek. Sana rüya olayların, hadiselerin yorumunu öğretecek senin üzerindeki nimetini tamamlayacak, Yakub'a ve onun atalarına, İbrahim'e, İshak'a nimetini tamamladığı gibi, sana da nimetini tamamlayacak, muhakkak <gülüyor> ki Allah senin Rabbin alim ve hakimdir. Her şeyi bilen, her şeyi bir hikmetle yapandır. Eğer bunu sana gösterdiyse, bir muradi vardır, bunu anlayasın diyedir. Ayı güneşi, yıldızları kendisine nasıl secde ediyor gördü? Acaba yere inip başlarını mı yere koydular? Her bir varlığın bir secdesi vardır. Ağaçların da secdesi vardır, kuşların da secdesi vardır. Bütün mahlukatın bir secdesi vardır. Ama her birinin secdesi kendisine göredir. Mesela gönül itibariyle onun büyüklüğünü kabul edip önünde eğilmiş olmasıdır, diz çekmiş olmasıdır, başı varsa başını yere koymasıdır. Ayda, güneşte, yıldızlarda baş olmadığına göre, görürken onları farklı bir manayla görmüştür. Yani bir, fark edelim, bir insan suretinde, bir varlık suretinde görüyor ki, başını yere koyup secde ettiğinde, bunu anlamış olsun. Yani secde büyüklüğü kabul etmek demektir. Adem'e secde de böyledir. Onun büyüklüğünü kabul etmek demektir. Allah buyurdu ki, muhakkak ki bu Yusuf ve kardeşlerinin olayında, meselelerinde, bu kısada ibretli dersler vardır, ibretli ayetler vardır. Yani okurken, dinlerken ibret almaya çalışalım. Yusuf'un kardeşleri dediler ki Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevimli daha sevgilidir. Babamız onu ve kardeşini daha çok seviyor dediler. Oysa biz şöyle güçlü bir cemaatiz. Onların dışında on kişiyiz yani. Bu durumda babamız aslında Delalet içindedir, dediler. Delalet, şaşırmış durumdadır. Bu doğru bir hareket, doğru bir tavır değildir, dediler. Bununla beraber, hepsi babasını peygamber olarak kabul ediyor ve ona iman etmiştir yalnız. Birbirine deyiler ki, Yusuf'u öldürelim, ya da onu bir yere bırakalım, onu kaybetirelim yani, bu durumda babanızın teveccühü, yüzü, sevgisi size kalsın. Sonra da tövbe ederiz, salih bir topluluk, salih bir kavim oluruz dediler. İşlerinin biri dedi ki, Yusuf'u öldürmeyin, onu bir kuyuya atalım. Bir kervan gelir, onu alır, götürür. Bir kafire gelir, onu götürür. Böylece ondan kurtulmuş oluruz. Öldürmeyelim, kuyuya atalım dediler. Bu tezgahlarını uygulamak için gidip babalarından izin istediler. Yusuf'u bizimle beraber gönder. Hayvan otatmaya giderken, orada bizimle beraber gelsin. Orada kırba, oynatın yesin, içsin, gelsin. Biraz açılsın. Dediler. Biz onu mutlaka koruyacağız. Ona bir şey olmaz. Dediler. Yapıp Ali dedi ki onu götürmeniz beni üzler. Bir şeyden endişe ediyorum. Siz farkında değilken bir kurdun onu yemesinden endişe ediyorum. Dedi. Aslında farkında olmadan ne yapmaları gerektiğini de onlara öğretmiş oldu. Onlar da dediler ki, eğer böyle bir durum olursa, kurt onu yerse, demek ki biz aciz bir toplulukmuşuz. Bu durumda biz kötü durumdayız demektir. Kesinlikle böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bizim ne kadar güçlü bir topluluk olduğumuzu biliyorsun. Onun için rahat ol, merak etme dediler. Onu götürdüler. Yakup Aleyhisselam teslim etti, onu götürdüler. Beraber karar verip, onu kuyunun dibine attılar. Onu kuyuya attıklarında, on yaşlarındadır, biz ona vahyettik. <Gülüyor> Yusuf'a vahyettik. Muhakkak ki onlar farkına varmadan, onları bilmeden, sen onların bu yaptığını bir gün onlara haber vereceksin. Onun için merak etme, endişe etme diye vahyettik. Buraya kadar olan bölümde neyi anlamamız gerekir? Kıskançlığı anlamamız gerekir. Babamız, Yusuf kardeşimizi bizden daha çok seviyor. Bu durumda onu öldürelim. Ya da onu oradan kaldıralım, kuyuya atalım. Kervan gelir, onu götürür. Biz de ondan kurtulmuş oluruz. Böylece babamızın sevgisi bize kalır, dediler. Hazreti Adem'in iki çocuğu da aynı şekilde, Habil ile Kabil. Kabil, Habil'i babasından kıskandığı için. Allah onun kurbanını kabul edince, Allah'tan kıskandığı için. Onu öldürmeye karar verip öldürdü onu. Mutlaka hayatı yaşarken bunlar önümüzde, başımıza gelecek olan şeylerdir. Burileri bizi kıskanacak. Neden dolayı? Sevildiğimizden dolayı. İle de öz kardeşlerimizin olması gerekmiyor. Allah için bir sevildiğinde bakıyoruz ki sözde Allah yolundadırlar. Bir de bakıyorsun ki kıskançlığı tutmuş kıskançlığının gereğini ortaya koymaya çalışıyor. İftira atıyor. Derikodu yapıyor. ileri geri konuşuyor. Küfürle itham ediyor. Tamamen kıskançlığın sonucudur bu. Onu kuyuya atmaya çalışıyor. Elinden gelse, tanıdığı herkesi çağırıp, onu kuyuya atacak. Allah bunun ne kadar yanlış olduğunu beyan ediyor. Bununla beraber ne diyorlar? Sonra tövbe ederiz, salihlerden oluruz. Nasıl olsa Allah bizi, tövbeyi kabul eder, bize tövbe ederiz, Allah bizi affeder, salihlerden oluruz diyorlar. Bunlar peygamber çocukları, peygamberin eğitiminden geçmiş insanlar. Ama nefis terbiye olmayınca böyledir. Nefis terbiye kabul etmeyince böyle olur. Eğer biz de farkında olmadan, bilmeden, biri sevildiği için kıskançlığımız tuttuysa, onu eleştirip yerdiysek, kötülediysek, Yusuf'u kuyuya atanların durumuna düştüysek bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Sen afursun ya Rabbi. Amin. Sen afursun ya Rabbi. Amin. Bizi mağfiret et, sana döndük ya Rabbi. Amin. Ama Allah sevdiklerini bırakmaz. Karanlık çekince onlar babalarına geldiler dediler ki Biz oyuna dalmıştık. yüz da eşyalarımızın yanında bırakmıştık. Bu arada kurt onu yemiş, parçalamış dediler. Ama biz doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. Zaten yalan söylediklerini biliyorlar. İnan da biliyor. Biz de yarancı bir han ile gömlegini boyayıp getirdiler. Bu da onun kanidir. Yakup onlara dedi ki siz yalan söylüyorsunuz. Bu işi yapmaya sizin nefisleriniz sürüklenmiş Sizin bu söylediklerinizle karşı artık bana düşen tek bir şey vardır. Güzel bir sabırdır. Sadece sabretmektir Yardımına sığınılacak olan ancak Allah'tır. Ben de Allah'a sormuyorum, sabrediyorum. Ama sizin doğru söylemediğinizi de biliyorum. Sonra bir katile geldi. kovayı kuyla sarkıldı. İsrail aleyhisselam tutundu. Çıkardılar onu. Sonra onu Mısır'a getirip sattılar. Düşük bir değere sattılar. Zaten onlar ona kıymet de vermemişlerdi buyurdu. Özellikle Allah neden kıymet vermemişlerdi, buyurur. Allah'ın kıymet verdiğine insanın kıymet vermesi gerekmez. İnsanlar kıymet vermiyor diye o değersiz değildir. Önemli olan Allah'ın kıymet vermesidir. Allah kıymeti verdi, zaten ona vahyetti, merak etme dedi. Mutlaka kazanacaksın, mutlaka onlar senin önünde diz çökecek dedi. Yusuf Aleyhisselam da o gördüğü rüyadan dolayı bunu biliyordu zaten. Onu satın alan adam Mısır'ın veziri Karısına dedi ki buna iyice bak Belki bize bir faydası olur ya da onu evlat edinir, dedi. Devamında Allah buyurdu ki, böylece Yusuf'u oraya yerleştirdik. Ona olayların, rüyaların tevhidini öğretelim. Bunu biz böyle yaptık, buyurdu. Allah işlerinde mutlaka galiptir. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf Kemal'e erince ona hikmet ve elin verdik. İşte biz mehzimleri böyle mükafatlandırırız. Bu durumda neyi anlıyoruz buradan? Allah bir senaryo yazmış. <gülüyor> Senaryonun gerçekleşmesi için bunun böyle olması gerekir. Ama herkes... Kendi gönlüne göre, niyetine göre hareket eder ve gönlündeki niyete göre kazanır veya kaybeder. Allah onların böyle yapacağını biliyor. Bununla beraber Allah böyle takdir etmiş bir de. Herkesin hayatı böyledir. Yani Allah onun için bir hayat takdir etmiştir. Kardeşleri onu kuyuya atsa da Sonra köre diye satılsa da Allah'ın bir muradi vardır. O ana bakıp hüküm vermek doğru değildir. Kim bilir yarın Allah ona nasıl bir muamelede bulunur hiç kimse bilmez Allah'tan başka. Kur kendisi de bilmez. Ancak Allah bu şekilde ona göstermişse Yusuf Aleyhisselam'a rüyada gösterdiği gibi sonucu biliyor yalnız. O zaman başımıza bir şey geldiğinde sadece yapanları görmek değildir. Acaba Allah'ın muradı nedir diye bakmak gerekiyor. Çünkü Allah bu kısa da sizin için, iman edenler için, anlamak isteyenler için, aklını kullananlar için ibret vardır. Dersler var, ayetler vardır dedi. Buradan bunu anlıyoruz. Allah herkese bir senaryo yazmıştır. Onu mutlaka oynayacak, mutlaka o başına gelecek Önemli olan o anda, Allah'ın kendisine muamele ettiğini bilmesidir, Rabbine güvenmesidir, tevekkül etmesidir. Sadece sebebi görüp sebebin sahibini inkar etmemesi, yok saymamasıdır. Şunlar şöyle yaptı, bunlar böyle yaptı dememesidir. Yusuf zaten öyle söylemedi. Biliyor. Allah'ın mutlaka kendisi için bir takdiri vardır. Nasıl Allah'ın onun için bir takdiri varsa herkes her bir kul için böyle bir takdiri vardır. Ne bu de Ve kezâli kenezdil mühsinin. İşte biz güzel yapanları, mühsinleri böyle mükafatlandırırız. Neyle mükafatlandırmış? Ona ilim ve hikmet vermekle. Yusuf küçücüktür daha nasıl güzel yapmış? Neyle güzel yapmış? Allah biliyor. Onun ezeli ilminde biri doğmadan, dünyaya gelmeden önce de bu böyledir. Kimin ne yapacağını, nasıl yapacağını, güzel mi yapacağını, çekil mi yapacağını bilir. Ona, o dünya hayatında ona göre muamele eder ve ona göre onu imtihana tabi tutar, kazanma imkanları sunar. Her bir kula mutlaka rahmetiyle muamele eder. Biz Resullerimizi seçeriz dedi. Önceden seçmiş. Neye göre seçmiş? Elmine göre, bilgisine göre seçmiş. Seçip öyle göndermiş. Dolayısıyla onu nereden seçmiş? İnsanların arasında bir şeyi seçebilmek için onun mutlaka yanında başka alternatiflerin de olması gerekir ki seçim olsun. İnsanların içinden seçiyor. Neye göre? Elmine göre. Biliyor. Allah ki nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, anlaması gerekir ki, Allah ona mutlaka ikram etmeyi dilemiştir, rahmet etmeyi dile, dilemiştir. Mutlaka Allah onun kazanmasını istiyor, muameleyi bundan dolayı yapıyor. O ana göre bakıp sıkıntılıdır, sorunludur. Kardeşleri onu dövmüş, kuyuya atmış, köle diye satılmış, buna bakmaları doğru değildir. Buna bakılması doğru değildir. Böyle bakılırsa bu bir felaket. Hem de günahsız bir çocuk, bu durumda, yani ne günah işledim mi? Demesi gerekir, bu başıma geldi. Hayır, Rabbimin mutlaka bir muradı vardır. Demelidir. Yani kulun günahından ya da yanlışından dolayı değil. Allah'ın onun için hayır, rahmet, murad ettiğinden dolayıdır bu. Onun için kardeşlerimiz, mümin kardeşlerimiz, insan kardeşlerimiz veya kardeşlerimiz bizi satarsa, kuyuya atarsa, bizi köle diye başkaları götürüp satarsa, endişe etmeyelim. Niye bu böyle demeyelim. Allah'a bakalım, mutlaka Rabbimizin bir muradi var diyelim. Sonra buyurdu Allah, onun... Evinde bulunduğu kadın, onunla beraber olmayı diledi, kapıları kilitledi, sonra ona gel dedi. Yusuf dedi ki, Allah'a sığınırım. Bu evin sahibi uzun süre bana güzelce baktı. Böyle bir zulmü yapamam, bu ihanet olur bu zulüm olur, zalimler felah bulmazlar dedi, reddetti. Kadın ona meyletmişti. Ve leket hemmet bihi Kadın ona meyletti. Ve hemmet biha Yusuf da ona meyletmişti. Leula en rea berhane rabbihi Eğer Rabbinin Burhan'ını görmeseydi, Rabbinin işaretini görmeseydi, o da bu tuzağa düşmüştü. Biz ondan kötülüğü, fahşi gidermek için böyle yaptık. Gerçekten o, bizim ihlaslı kullarımızdandı. Yani biri beşer olarak, peygamber de olsa, evet, gönlü kaymış olabilir, gönlü kaydı dedi zaten, ama ne yaptı? Kendini tuttu. Neye göre kendini tuttu? Kim olduğunu, nereden geldiğini, nereye gideceğini, Rabbinin kendisinde üzerindeki muradını, Rabbinin gönlüne vahyetmesini. Bununla beraber bir de apaçık bir işaret, bir burhan gördü ki, hemen kendini tuttu, kendini kontrol etti, ne yapıyorum dedi yani. Mesele gönlünden hiçbir şeyin geçmemesi değilmiş. Mesele kendini tutmayı bilmekmiş. Kendini kontrol etmeyi bilmekmiş. Allah niye onu koruyor? O ihlaslı kullarımızdandır dedi. Allah'a karşı islamini olursak Allah bizi korur, muhafaza eder. Bu arada Yusuf katıya doğru kaçtı. Kadın da onu kovalıyor. İkisi kapya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan tutup çekti, Yusuf'un gömleği yırtıldı. Tam kapının dışında kadının kocasına rastladılar. Kocası aynı zamanda Mısır'ın en ileri gelen veziridir. Kadın kocasına dedi ki, senin ailene kötülük yapmak isteyen birinin cezası nedir? Ya ona işkence yapacaksın, ona elin bir azap ve azap edeceksin, ya da onu cindana atacaksın. Senin ailenin kötülük yapmak istedi. Yusuf'a bir, bir de iftira attı. Kadının akrabalarından bilgileri ki, kimin doğru söylediğine bakacağız, Yusuf da tam tersini söyledi. Yalan söylüyor dedi. O benim peşimden koştu. Durum söylediğinin tam tersi nedir dedi. Kadının akrabalarından bir tanesi dedi ki kimin doğru söylediğine bakacağız. Eğer Yusuf'un gömleği arkadan yırtılmışsa Kadın onu arkadan çekmiş demektir. Ama önden yırtılmış da bu durumda Yusuf yalan söylüyor dedi. Bakı da gömlek arkadan yırtılmış bu durumda kadın yalan söylüyor dedi. Yusuf doğruyu söylüyor. Doğru bir hüküm. Kocası dedi ki bu kadınların yaptığı hiledir. Sizin hileniz çok büyüktür. Hem yanlış yapıyorsun, bir de iftira atıyorsun dedi. Yusuf'a da bu konuyu unut, kimse duymasın dedi. Kadına da sen de Allah'tan nafret dile istiğfar et. Çünkü sen günahkar olmuşsun dedi. Şehrin kadınları dedikodu yapmaya başladılar. Bunu duydular. Başkaları da şahit olmuştu bu duruma. Bu tartışmaya yani. bu karısı kendi evindeki o gençten, delikanlıdan murat almak istemiş dediler. Kadının gözü onun sevgisiyle kör olmuş dediler. Kadın, apaçık bir devletedir dediler. Bu şekilde, şehirde delikodu yayıldı. Bu Züleyha'dır biliyorsunuz. Züleyha bunu duyunca, bütün kadınlara haber gönderdi. Hepsini evinde misafir etti. Onlara minderler serip, yaşlıklar koydu, dayanacak Yastıklar koydu. Her birinin eline bir bıçak bıçak verdi. Bir de ellerine meyve verdi. Buyurun, yiyin dedi. Onlar meyveleri bıçakla soymaya çalışırken, Hz. Yusuf'u çağırdı. Hz. Yusuf karşılarına çıkınca, kadınlar hepsi elini kesti. Ona bakarken, ne yaptıklarını bilmedikleri için, neye karşılık, neden dolayı, O'nun güzelliğine bakıp bu beşeri bir şey değildir. Bu manevi bir güzelliktir yalnız. Adılar dedi ki haşa bu bir beşere benzemiyor. Bu bir meleğe benzemiyor deniyor. Hatta o kerim bir melektir dediler. Allah'ın ikram ettiği bir melektir dediler. Bu manevi güzelliktir. Biz güzelliği sadece güzellik deyince o çamurdan yapılmış güzelliği zannediyoruz. Oysa ki güzellik, manevi güzelliktir. İç güzelliğinin, manevi güzelliğin, yani ruhun güzelliğinin dışarı yansımasıdır. O dışarı yansıyınca onu görenler mutlaka onu fark eder. Neye göre, ne kadar fark eder? Kendine göre. Kendi gönlündeki güzelliğe göre fark eder yalnız. Yoksa Kendisi, kendisini ne kadar biliyor, kendisini ne kadar tanıyor, anlamışsa, ancak kendi gönül bakışıyla baktığı için, ancak o kadar görebilir. Biri bakar, öyle söyler, öteki bakar, hiçbir şey görmez, sadece çamuru görür. Bir de kadınların ellerini kesiyorlar ama bunun farkında da ölürler. Alimlerimiz bu ayeti okuyunca, ölüm anındaki durumu tespit etmişler. Bir mümin ölürken, Allah ona cenneti gösterir veya cemalini gösterir. O ölüm acısını hissetmez dediler. Örnek olarak da bu ayeti gösterdiler. Güzel tespitti. Biri Allah'ın cemalini seyrediyorsa gerçekten hiçbir şey hissetmez. Cenneti görse bile o ölüm anında ruh bedenden ayrılırken Hiçbir şey hissetmez o güzelliğin karşısında. Allah'ın herkese muamelesi farklıdır. Bu ayetlerden de bunu anlamak gerekiyor. Kadın dedi ki, işte hakkında beni ayıplar kimse budur. Doğrudur, gerçekten öyledir. Ben onu davet ettim. Ama o bunu yapmaktan kaçındı. Ama yemin ederim ki o benim istediğimi yapmazsa, ona emrettiğimi yapmazsa, mutlaka o zindana atılacak, kor hakir olacak dedi. Bu arada Yusuf dedi ki, Rabbim, zindan onların beni kendisine davet ettikleri şeyden benim için daha sevgilidir. Yanlış yapmaktansa, onlara uymaktansa zindanı tercih ediyorum. Zildana gideyim ama böyle bir yanlış yapmayayım dedi. Beni koru dedi. Eğer sen bu kadınların hilelerini benden savmazsan ben onlara meyleder sonra cahillerden olurum. Beni koru ya Rabbi dedi. Bunun üzerine Rabbi ona icabet etti. Kadınların hilelerini ondan bertaraf etti. Muhakkak ki Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Allah nasıl davetine icabet etti, duasını kabul etti, tamam dedi, hadi zindana dedi. Zindanı tercih ettin, buyurun zindana git dedi. Duasını kabul etti çünkü. Kadınların şerinden öyle koruluyor onu. Bundan sonra, onlar, Yusuf'un doğru söylediğini, kadınların yalan söylediklerini, bildikleri halde, gördükleri halde, gene de bir süreye kadar dedikodunun olmaması için Yusuf'u zilvene atmayı tercih ettiler. Yusuf'u zilvene attılar. Buraya kadar olan bölümde neyi anlamak gerekiyor? Herhangi bir yanlışa düşme tehlikesinde mutlaka Allah'a sığınmamız gerekiyormuş. Ya Rabbi beni koru dememiz gerekiyormuş, kendimize güvenmememiz gerekiyormuş. Beni muhafaza et dememiz gerekiyormuş. Bununla beraber bunun karşısında zindan olsa bile zindanı tercih etmek gerekiyormuş. Ama Allah eğer zindana attırıyorsa, bu durumda onun bir muradi olmalıydır. Yoksa böyle gitsin zindanda yatsın diye değildir. Zindanda Allah'ın muradı nedir? Hazreti Yusuf için. Orada onu yetiştirecek. Orada onu büyütecek. Orada onu hazırlayacak. Bir de zindandaki o arkadaşlarıyla beraber onları dışarı çıkarken o arkadaşları ona yardım edecek. Demin ya senaryoyu Allah yazıyor. Her şeyi yazmış hazırlamış gerisi hepsi sebep. ama herkes kendisine yakışanı yapıyor Yalnız onu zindana atılar onunla beraber iki kişi daha iki genç daha zindana atıldı bu arada zindanda Hz. Yusuf zindandakilere hizmet ediyor her türlü hizmete koşuyor En böyle vahşileri bile onu sevdi, onu takdir etti, onu dinlemeye başladı. Neden dolayı? Ben Allah'ın Resulüyüm demedi. Onlara hizmet etti. Hizmet ettiği için sevgilerini kazandı. Kendinden fedakarlık yaptı. Herhangi biri dayak yemesin diye kendisi dayak yemeyi tercih etti. O kadar. Böyle biri sevilmez mi? Ama bunu yaparken bu onun elindeki bir şey değil. O zaten öyleydi. Gönül hali öyleydi. Yani ben böyle yapayım, beni sevsinler diye değil. Ne yaparsa yapsın, onu Allah için yapıyor. Rabbini sevdiği için yapıyor. Allah için, insanı sevdiği için yapıyor bu fedakarlığı. O iki genç gelip ona dedi ki, Bir rüya gördük. Bizim rüyamızı yorumlar mısın? Dediler. Gençlerin bir tanesi dedi ki, ben rüyamda görüyorum ki, başımın üzerinde bir tepsi var, tepsinin içinde ekmek var, kuşlar o ekmekten yiyor. senin mühsünlerden olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Onun için bu da tabir etti. Öteki de dedi ki ben rüyamda şarap üzüm sıkıp şarap yaptığımı görüyorum. Bu ikisi de sarayda çalışıyormuş. Biri o krala Orası, o zaman onlara Fir'an deniyor zaten. Fir'a'yına ekmek yapıyormuş, öteki de ona şarap yapıyormuş. Hem yapıyor hem ikram ediyor. İkisi de hainlikle suçlanmış. Yani suikastle suçlanmış, ikisi onun için hapse gönderilmiş. Ama hangisinin olduğu belli değil yalnız. Hz. Yusuf onlara dedi ki, size yemek gelmeden önce ben bunun, bu rüyanın tabirini size yapacağım. Bu rüya ilmi Rabbimin bana öğrettiği bir ilimdir, dedi. Bundan sonra başladı tebliğ etmeye, başladı anlatmaya. Onlar rüyanın tabirini soruyor. Ama bakın o ne diyor? Bu ilmi Rabbim bana öğretmiştir. Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir. Muhakkak ki ben iman etmeyen, Allah'a iman etmeyen kavmin dinini terk ettim. Onlar ahireti de inkar ediyorlar. Oradakiler de öyledir aslında. Biz de onlara söylüyor. Ben atalarım, İbrahim, İshak, Yakub'un dinine uydum. Bizim için Allah'a şirk koşmak olacak şey değildir. Allah'a şirk koşmuyorum, koşmuyor. Ne ben, ne Yakub, ne İshak, ne de İbrahim. Bunlar benim atalarımdır, babamdır, dedelerimdir. Ben onların dinindeyim. Bu bize Allah'ın bir ikramıdır lütfüdür. Dolayısıyla aynı zamanda insanlara bir lütfüdür. Yani Allah bizi ikram olsun, lütuf olsun diye insanlara göndermiştir. Ama insanların çoğunu şifretmez dedi. Sonra dedi ki, ey benim zindan arkadaşlarım, ayrı ayrı birçok Rab daha kaygırlidir? Yoksa vahid ve olan, bir tek Allah mi daha hayırlıydır? Gücü her şeye yeten, bütün güzelliklere sahip olan, dileğini yapan, bir tek Allah mı hayırlıydır? Yoksa böyle birçok puta tatmak mı? Birçok ilah edilmek mi daha hayırlıdır? Bu sizin tatlıklarınız tabii puta tatıyorlar, sadece kendi kendinize bir şeyler üretip, kendilerine takmış olduğunuz isimlerden ibarettir. Allah'tan başka her neye tapılırsa tapılsın o batıldır. Emir, hüküm mutlaka Allah'ındır. Allah böyle putlara, başka şeylere avd olun, tapın diye herhangi bir ayet indirmemiştir. Hiç kimse buna mecbur da değildir. Allah sadece kendisine diye emretmiştir. Dost doğru, sirat-ı müstakim budur. Ama insanların çoğu bunu bilmiyor. Hiç rüyoya girmedi. Başka bir Allah'ın birliğini anlatmaya, Allah'a şirk koşmamaya, koşmamayı anlatmaya, sadece Allah'a adolmaya davet etti. Bu durumda eğer biri bizden bir şey sorarsa, bir şey öğrenmek isterse ne yapmamız gerekir? Hemen daveti tebliği yapmamız gerekiyormuş. Onun sorusuna cevap vermeden eğer Allah'a davet edeceksek bu durumda bizim de öyle yapmamız gerekir. Bu sözü dolandırmak da iyidir. Dolandırıp söylememiz gerekeni söylememiz gerekiyormuş. Hakikati böyle anlatmamız gerekiyormuş. O bir imkan, bu imkanı degelledirmek gerekiyormuş. Yani biri bir soru sorduğunda sıradan bir soru olabilir. Onu böyle döndürüp bir şeyler anlatmaya, bir şeylere davet etmeye Hakkı anlatmaya çalışmamız gerekiyormuş. Yoksa ya sana bir şey anlatayım değil. İşte böyle. Allah bize hikmet versin, ilim versin. Allah kendisine ilim ve hikmet verdiği için böyle yapıyor yapıyoruz zaten. Allah da bizi hikmet ehlinden, ilim ehlinden eylesin inşallah. Amin. Davet etmeyi, anlatmayı bilenlerden eylesin. Amin. Bunu Allah için yapanlardan eylesin. Sonra dedi ki, arkadaşlar, şimdi gelelim sizin rüyanıza. Daha yeni sıra rüyaya geldi. Ona bir imana davet etti. Buna beraber onlar ikisi de iman etti yalnız o anda. Anlattı, izah etti. Gereşesini söyledi. Böyle kendi kendinize isim verdiğiniz taşlar, putlar mı hayalidir? Yoksa vahiy ve kahhar olan Allah mı dedi? Bu işte Allah mı hayalidir? Elbette ki sadece bu kadar değil. Bu çok daha uzundur yalnız. Allah da böyle bir bölümünü bize anlattı. Sizden o şarap sıktığını gören gene gidip efendisine yani kralla şarap sıkmaya devam edecek, yine sarayda işine devam edecek dedi. Gelerin diğerine dedi. O da idam edilecek, asılacak. Başındaki beyini kuşlar yiyecek dedi. Rüyayı olduğu gibi söyledi. Niye olduğu gibi söyledi? İman etsin diye. Bak ahirete gidiyorsun. Seni buradan çıkardılar mı? Senin başına gelecek olan budur. Artık Allah'a iman edip onu hazırladı. Onu ölüme hazırlıyor. Bu işin hükmü verilmiş ve bu hüküm böyledir. Artık dönüşü yok. Siz bana sordunuz, ben de geriğini söyledim artık kendini böyle hazırla. O önedeki olana kendini hazırla dedi yani. Kurtulacağını bildiği kimseye de dedi ki, gittiğinde beni, efendinin yanında, kralın yanında, beni hatırla dedi. Beni ona hatırlat dedi. Burada boşu boşuna, gereksiz yere yaktırmayı hatırlat dedi. Şeytan onu, efendisini hatırlatmayı unutturdu Yusuf zindanda bir süre daha birkaç sene daha kaldı Allah ben unutturdum demedi, şeytan unutturdu dedi. Niye böyle söylüyor? Yanlış olan bütün işler şeytana mal edilmesi gerekir doğru olan güzel olan şeyler de Allah'a mal edilmesi gerekir eğer bir şey yanlış olduysa şeytan yaptı demek gerekiyor. Güzelse Allah yaptı demek gerekiyor. Allah bilemeseydi şeytanı unutturamazdı. Öyle değil mi? Çünkü senaryonun gereği öyle olması gerekirdi. Bir de Allah ne yapıyor? Bize de bir şey öğretiyor burada. Beni Efendi'nin yanında an beni hatırlat yani beni buradan çıkarsın. Bir an bile olmuş olsa Allah'a tevekkül etmeyi unuttu. Allah'ın kendisini gördüğünü, bildiğini, bu senaryoyu Allah'ın hazırladığını unuttu. Vesileye sarıldığı için. Elbette ki bu bir peygambere yakışmaz, yaraşmazdı. Allah da ceza olarak müsaade etti şeytana. Ona unutturdu. Hatırlarsa da bir şey olmayacak çünkü. çünkü daha senaryo tamamlanmamış. Daha vakit var. Daha birkaç sene daha geçmesi lazım ki, kralın bir rüya görmesi lazım, ondan sonra haber gitmesi lazım. İşler ondan sonra başlayacak. Ama Yusuf Aleyhisselam ne yaptı? Bir an bu hataya düştüğü için tövbe etti, istiğfar etti. Evet, Rabbinden af diledi. Ama iş işen geçmişti. Bir kere söyledi. Buradan neyi anlamamız gerekir? Rabbini unutma. O dilemezse hiçbir şey olmaz. Bütün melikler bir araya gelse, krallar bir araya da gelse, hiç kimse fayda dokunduramaz. Kimse o senaryonun dışına çıkamaz. Hiç kendimizi parçalamayalım yani. Buradan da bunu anlamamız gerekir. Eğer... Rabbimizi unutup, insanlardan medet umduysak, bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Sebebin sahibini unutup, sadece sebebi gördüysek, vesileyi gördüysek, sebebin, vesilenin sahibini, Rabbimizi unuttuysak, bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Sonra Mısır'ın Meliki, Kralı dedi ki, ben bir rüya gördüm, bütün alimler, rüya yorumcuları gelsinler bu rüyamı yorumlasınlar. Rüyamda yedi tane şişman inek gördüm. Yedi tane de zayıf, cılız böyle inek gördüm. O şişman inekler, o zayıf olanları yiyordu. Yedi tane de yeşil buğday başarık gördüm. Yedi tane de böyle... Kuru başak gördüm, o kuru başaklarda yeşil başakları yiyordu. Ey ileri gelenler, ey işi bilenler, bu rüyamı edin dedi. Kim rüyayı tabir etmesini biliyorsa, bu rüyamı tabir etsin dedi. Hiç kimse bu tabir edemez zaten, çünkü senaryo öyle yazılmış. Yusuf Aleyhisselam'ın çıkma vakti gelmiş. Dediler ki bunlar karışık, hayal unsurlarıdır. Bu rüyalar nefsanidir dediler. Biz böyle rüyaların yorumunu, teminini bilmeyiz dediler. O ikisinden kurtulan Melike, krala şarap sıkan, şarap yapan o anda hatırladı. Yusuf aleyhisselam'ı hatırladı. Onun hem kendisinin hem arkadaşının rüyasının tabirini yaptığını hatırladı. Rüya olduğu gibi zaten çıkmıştı. Arkadaşı idam edilmiş. Kuşlar onun beynini yemişti. O da eski işine dönmüş, işine devam etmişti. Hemen o anda onu hatırlayınca dedi ki, siz bana müsaade edin, ben bu rüyanın yorumunu yapacak kimseyi biliyorum. Ona izin verdiler. Hemen zindana gitti. Yusuf Aleyhisselam'la görüştü. Ona rüyayı anlattı. Yusuf Aleyhisselam rüyayı yorumladı. O yedi zayıf ineğin, o şişman inekleri yemesi, yedi o kuru başağın, yeşil başağı yemesi, yedi sene kıtlık olacak. Kıtlık olmadan önce, yedi sene boyunca siz ekersiniz, biçerseniz onu saklamanız lazım, saklarsınız. Sonra yedi sene boyunca kıtlık gelecek. O kıtlık gelmeden önceki topladıklarınızı o kıtlık senelerinde yiyeceksiniz dedi. O Hz. Yusuf'un arkadaşı geri gelip o rüyanın durumunu getirince, Melik dedi ki onu bana getir. onun doğru yorum yaptığını anladı, onu bana getirin dedi. Sonra elçiler gönderip, Yusuf'u çağırttı ama Yusuf gelmedi. Efendine dön, git dedi. O ellerini kesen kadınların hali neymiş, derdi neymiş. Muhakkak ki onlar yaptıkları hileyi biliyor. Rabbim de onların hilesini çok iyi biliyor. Yani bana hile yapılmış, dedi. Onun için çıkmıyorum. Temize çıkmadan çıkmam. Onlar suçunu itiraf edecek, ondan sonra, dedi. Resulü Efendimiz bu ayeti okuduğunda buyurdu ki, Allah Yusuf kardeşime rahmet etsin, ben ortayız, hemen çıkardım. Evet. Melik, o kadınları topladı, onlara dilimi sordu. Onlar da dediler ki Allah için biz onun hakkında bir kötülük, bir fenalık bilmiyoruz. Ama biz ona iftira attık. O da bize uymadı. Bunun için zaten zindana atıldı. Biz ondan o yanlış istemiştik. O Doğru söylüyor, dediler. Yusuf Aleyhisselam dedi ki, gelip ona haber verdiler, durum bundan ibarettir. Onlar suçunu itiraf etmiş, dediler. Yusuf Aleyhisselam dedi ki, bunu böyle yapamın sebebi, o beni büyüten, evinde kaldığım, zata ihanet etmediğim, hainlik yapmadığım anlaşılsın diyedir. Hainlerden olmadığım anlaşılsın diyedir. Bunun bilinmesi için bunu yaptım. Allah hainlerin helallerini muvafakiyette eriştirmez, bu bilinsin, bu anlaşılsın diye yaptım. Yani kim hainlik yaparsa mutlaka sonuç itibariyle Allah o hainliği ortaya çıkarır, onları pişman eder, ettirir, rezil, rüsvay ettirir. Bir de duyuldu ki, ben nefsimi temizce çıkarmıyorum. Muhakkak ki nefis bütün şiddetiyle kötülüğü ister. Ama Rabbim merhamet ettiği kimse hariç. Rabbim rahmet eder, merhametiyle, rahmetiyle muamele ederse bu hariç. Yoksa nefis bütün şiddetiyle kötülüğü emreder. Rabbim gıfır ve rahimdir. Eğer böyle bir yanlış olduysa, gafur ve rahim olan Rabbimizden mağfiret dilememiz gerekir. Biz de Rabbimizden mağfiret diliyor, rahmet diliyoruz. Amin. Eğer bütün şiddetiyle kötülüğü emreden nefsin tuzağına düştüysek, nefsimizi temizle çıkarmıyor, kimseyi suçlamıyoruz, nefsimizi kınıyoruz, Rabbimizden af, mağfiret diliyoruz. Amin. Hükümdar onu en yakınlarından yaptı. Dedi ki, bugün sen bizim katımızda mevki ve makam sahibisin. Bütün hazineler sana teslimdir. Böylece biz Yusuf'u oraya yerleştirdik. Yusuf orada dilediği gibi tasarruf ediyordu. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye nasip ederiz. İşte mühsünleri böyle mükafatlandırır. Onların ecirlerini izah etmeyiz. Allah bunu biz yaptık dedi. Sonra Allah oradaki kullarına rahmetiyle muamele edip onu onlara peygamber olarak göndermiş çünkü. Bu zahiri olarak güzel yapanlara, mehsillere bizim muamelemizdir. Elbette ki ahiretin mükafatı hem daha büyük hem hayırlıdır. Kimin için? Muttakiler için. İman edip müttakı olanlar için. Bu arada kötülük oldu. Onlar yedi sene boyunca o ekliklerini başaklarında sakladılar, yedi Sonra, yedi sene sonra kıtlık geldi. Her tarafı kıtlık sardı. Ama onlar tedbirini almıştı zaten. Her taraftan Mısır'a gelip, doğday istemeye geldiler. Bu arada Yusuf'un de onlar da kıtlık yaşıyordu. Onlar da geldiler. Yusuf onlara Yüklerini hazırlattı. Sonra o genelde on kişiydi. Hazreti Yusuf'la bir kardeşi var, Büllyamin. Onun ikisinin annesi aynıdır, diğerinin anneleri ayrıdır. Ayrı ayrı annelerdendirler. Yusuf dedi ki, bu sefer geldiğinizde baba bir o annesi ayrı olan kardeşinizi de bana getirin, Büllyamin'i de getirin dedi yani. Ama elbette ki kendini tanıtmıyor. Sadece öyle söyledi. Biz de onlara tam olarak ikramda bulundu. Fazlasıyla ikramda bulundu. Dedi ki eğer onu bir dahi gelişte, onu beraberinizde getirmezseniz artık size burada yok haberiniz olsun. Hiçbir şekilde bana yaklaşmayın dedi yani. Eğer onu getirmezseniz. Bu arada kervan yola çıkıyor. İsmon kardeşleri yola çıkınca görevli biri Yusuf Aleyhisselam söylüyor. Bunların sermayeleri geri onların yüklerinin içine koydum. Öyle ki orada farkına varsınlar, bir daha gelsinler diye. Yoksa paraları olmazsa Buğday almaya gelmeyebilirler. Paralarını da yüklerinin içine koy. Evet, öyle yaptılar. Onlar ailelerinin yanına döndüklerinde evet, babalarına dediler ki eğer bu sefer götürmezsek beraberimizde artık bize buğday yok. Bundan men edildik. Mutlaka kardeşimizi beraberimizde götürmemiz lazım. Sonra yüklerinde Paralarını da gördüler. Bak, paralarımızı da geri koymuşlar dedi. Yüzümüzün içine koymuşlar. Artık kardeşimizi de bizimle beraber gönder. Hem buğday alalım. Bu sefer az almıştık. Hem daha fazlasını alırız. Dediler. Yakup Aleyhisselam dedi ki, ben size nasıl güveneyim? Daha önce Binyamin'in kardeşi Yusuf için size güvenmiştim. Evet. Ne yaptığımızı biliyorsunuz. Bu sefer size nasıl güveneceğim dedi. Evet, bunlar yeminler ettiler. Söz verdiler. Hiçbir şekilde başına bir şey gelmeyeceğini söylediler. Yakup aleyhisselam müsaade ediyor. Onlar beraber geliyorlar. Sonra bir hüle ile kardeşini de yanında tutuyor. Orada bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar. O da onların cesası tabi. Sonra Yusuf Aleyhisselam kendini onlara tanıtıyor. Gidin bütün aileyi alın getirin diyor. Onlara ayrıca bir yer de hazırlamış orada. Gelip huzura girdiklerinde Yusuf Aleyhisselam artık bütün Hazine, idare onun elinde. O ihtişamın karşısında Yusuf Aleyhisselam'ın babası, annesi, annesi aynı zamanda teyzesidir. Annesi vefat etmiş, dünyamını doğururken. Teyzesi ona analık yapmış. O da Yakub Aleyhisselam'ın hanımidir. Yani anası, babası, 11 kardeşi evet orada secdeye kapanıyor. Yusuf Aleyhisselam diyor ki işte bu gördüğüm rüyanın tabiridir. Evet Rabbim bana ben küçükken bu rüyayı göstermişti. Rüyamın tabiri budur diyor. Yusuf'un kardeşleri o ana kadar tövbe edememiş, istiğfar edememişlerdi. Allah dilemeyince kimse istiğfar edemez, iman edemez. Yani şu yanlışı yapayım, sonra tövbe ederim. Allah tövbeyi nasip etmeyince edermez. Gelirken yolda tövbe etmek nasip olmuştu. Önce Yakup Aleyhisselam onları affetti, ondan sonra tövbe edebildiler. Yakup Aleyhisselam afetmeyene kadar tövbe edemediler. Çünkü zulüm sadece Yaptıkları zulüm sadece kardeşlerine değil, aynı zamanda babalarına da zulmetmişlerdi. etmişlerdi. Bir de diğer kardeşi, Bünyamin'e de götürmüştü, onu da arı koymuştu o. Geri geldiklerinde, Bünyamin'i Bünyamin orada hırhazlık yaptı. Bir hile yapılmıştı orada. Onun için oradaki Melik, Aziz onu arı koydu dedi. Yakup aleyhisselam bütün çekti. Zaten Yusuf aleyhisselamdan sonra hasretini onunla gideriyordu. Ama mutlaka burada bir hikmet var. Allah ona da bir şey öğretiyor. Yakup aleyhisselamın ağlamaktan gözlerine beyazlık inmişti. Yusuf aleyhisselam da gömle gibi göndermiş. Yüzüne sürsün. O da peygamber. Gözü asılır demişti. Yüzünü sürüp gözü asılmıştı. Allah mutlaka sevilmeye layık olandır. O kim olursa olsun. Evladımız da olsa, o bir peygamber de olsa, onun sevgisi mutlaka sınırlı olmalıdır. Kulun gönlünün Rabbi ile hoş olması gerekir. Muhabbet halde olması gerekir eğer evladı ile olursa Allah bunu affetmez o da bunun cezasını çekti elbette ki Yusuf'un peygamber olduğunu biliyordu onun sevgisi Allah içindi aslında ama sınırı aşmıştı Allah onları ayırdı yıllarca ağırlattı yetmedi Kendine gelip yanlışını anlamadı. Sonra bir de diğerini de aldı ondan. Bünyami'yi de aldı. Ali koydu. Ali koyduğunda ikisi gelmeyince biliyor bir şeyleri ama tam olarak bilemiyor. Gidin diyor Yusuf ve kardeşini araştırın. Onlar dedi ki sen aklını kaybetmişsin. Yani yıllardır Yusuf yok ölmüş kurt yemiş diyoruz. Sen yürüt git araştır. Bak Yusuf kardeşini araştırın. Biliyor geleceği gibi. Ama o hasretten dolayı, o ağlamaktan, feryattan dolayı gözlerine beyazlık inmişti, buyurur ayı-ı de Allah. Her ne olursa olsun, ne zaman ikisini gönlünden çıkardı, Ya Rabbi, benim sevdiğim sensin dedi, ondan sonra ikisine beraber kavuştu. Bunu söylemeye ne kadar kavuşmadı, kavuşma olmadı. Hatta Yusuf Aleyhisselam'a dediler ki, sen niye bu kadarı beklettin? Yani isteseydin yedi sene önce zindandan çıktığında sana bu yetki verildiğinde babanı getirebilirdin ya da gidip onu ziyaret edebilirdin. Emir böyledir dedi. Hüküm böyle. Ben karar vermiyorum. Karar veremem yani. Bir de Yakup Aleyhisselam'ın orada yetişmesi gerekiyormuş. pişmesi gerekiyormuş. Ağlayıp feryat etmesi gerekiyormuş. Bunu anlayana kadar ama ya Rabbi onu senin için seviyordu dedi ama bu maddede değildir. Sevginin sınırı var. İstendiri koymayı bilmediğimizde sınırı aştabığımızda onun cezasını ağlamakla çekeriz demektir. Eğer biz de bilmeden anlamadan herhangi birinin sevgisini Allah'ın sevgisinin önüne koyduysak onun sevgisi bizi meşgul ettiyse bunun için Rabbimizden ak diliyor, gidiyoruz. diliyoruz. Sevilmeye layık olan bir tek Allah'tır. Amin. Kul de ki Hazihi sevila İşte benim yolum budur. Ed'u ilallahi ala besire Ben basiret üzere Allah'a davet ederim. Görmek üzere Allah'a davet ederim. Ve ben ve bana tabi olanlar böyleyiz. Subhanallah ve me'ena mine'l müşrikin. Allah subhandır ve ben müşriklerden değilim de. Kime söylüyor? Resulullah Efendimiz'e. Ben basiret üzere Allah'a davet ediyorum de. Basiret görmek demektir. Görmek üzere, Allah'ın cemalini müşahede etmek üzere Allah'a davet ederim diye. Ben ve bana tabi olanlar, ben ve beni temsil edenler, ben ve benim halifelerim. Biz böyleyiz de. Bununla beraber basiret üzere görmek deyince Allah subhandır. Sakın yanlış anlamayasın. Bir beşeri görmek gibi zannetmeyesin. O subhandır. Akla hayale gelmekten münezzehtir. Allah cemalini müşahede ettirirse, evet, o zaman Allah'ın nefreti, yürü, Allah'ın cemalini müşahede etmeye güç yetirebilir. Basiret üzere görmek de budur. Yoksa Allah herhangi bir şeyin görüldüğü gibi görülmekten münezzehtir subhandır. Ve ben müşriklerden değilim de. Ben Allah'a şirk koşanlardan değilim de eğer böyle iman etmezsek, basiret üzere Allah'a davet etmezsek, gerek değil de her şeyi önüne koyup, nazara sunmazsak, bu da bir basiret, basiretin ilk basamağı. Bütün varlığı bir ayet olarak okumak, bütün hikayeleri, meseleleri, kıssaları, bir ibret dersi olarak anlamak. Bu da bir basiret. Basiretin ilk basamağı. Eğer basiret üzere olmazsa, Mutlaka şirke düşer, şirk koşmuş olur. Ve ben, müşriklerden, şirk koşanlardan değildi de. Bir de Yusuf Aleyhisselam'ın duası var, bütün bunlardan sonra. Anası, babası, on bir kardeşi kendisine secde edince, Rabbim rüyamı tahakkuk ettirdi. Dedi, işte bu benim gördüğüm rüyanın tevridir. dedi. Sonra dedi ki, Allah bana ihsanda bulundu. Beni zindandan çıkardı. Sizi çölden getirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozmuşken, bozluktan sonra onları bana getirdi. Benim Rabbim dilediği kimseye lütufkardır. O her şeyi bilen hikmet sahibidir. Rabbim bana evet, mülk verdin. Bana rüyaların, olayların tevhülini, tabirini öğrettin. Gökleri, yerleri yaratan sensin ya Rabbi. Dünya ve ahirette benim dostum sensin ya Rabbi. Benim canımı Müslüman olarak al, ve beni salihler zümresine ilhak eyle. Amin. Dedi, biz de aynı duayı yapıyoruz. Biz de duasına amin diyoruz. Sadakallahu razim.